Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Bugünkü konumuz inşallah tevhid hakkında olacak. Tevhidin bazı kısımları, ibadetin çeşitleri, şirk... Bu gibi konulardan bahsedeceğiz. Bilin ki kardeşler tevhid lügat manası dilde mana bir şey birlemek demek. Şer'i manada ise tevhidin manası Allahu Teala'yı rububiyette, uluhiyette İsim ve sıfatlarda birlemek, uluhiyette yani bütün ibadetlerini Allah'a yapmak, robubiyette Allah'ın kendi fiillerinde birlemek, isim ve sıfatta ise Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını, teşbihsiz, taatilsiz, tehrifsiz Allah'a has olduğuna inanmak. Şeyhülislam İbn Teymiyya rahimullahü teala tevhid'e başka bir deyimle tarif eder der ki tevhid Allah'a has olan bir şeyde Allah ile başkasını bir tutmamaya tevhid denilir Allah'a has olan bir şeyde yani rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatlarında Allah'a has olan şeyleri ancak Allah'a Allah vermeye Allah'a has kılmaya tevhid denilir bu bilindikten sonra kardeşler. Aleykümselam. Bazı insanlar derler ki <gülüyor> tevhid kelimesi yani her siz her zaman tevhid diyorsunuz fakat tevhid kelimesi Kur'an ve sünnette geçmemektedir. Dolayısıyla bidat bir sözdür diyenler var. Tevhid lafzına. Bu ise şüphesiz ki batıldır. Çünkü tevhid lafzı Kur'an ve sünnette çokça geçmektedir. Bunlardan bazıları Musnet İmam Ahmet'te geçen ve Elbani'nin hasenlediği Amr ibn Şuayb, o da babasından, o da dedesinden rivayet ettiği Amr ibn As'ın hadisinde <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَمَّا أَبُوكَ عَمْرِ بْنَعَسَ Baban كَانَ اَقَرَّ بِالتَّوْح۪يدِ اِنْ كَانَ فَلَوْ اَقَرَّ بِالتَّوْح۪يدِ Eğer baban tevhidi ikrar ediyorsa ve ona sadaka verdiğin onun yerine sadaka verdiğin zaman ve onun yerine oruç tuttuğun zaman şüphesiz ki onlar ona fayda verir. Eğer tevhidi ikrar ettiyse. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste tevhid lafzını kullanmaktadır. Yine Tirmid'de geçen hadiste Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki allah Teala tevhid ehlinden bir kısmını ateşe girdirecek sonra onlar rahmet sonra onlara rahmet edecek. Tevhid ehlinden bir kısmını cehenneme girdirecek. Yani günah olan fakat tevhidi olan insanın bir kısmı cehenneme girecek. Dolayısıyla Peygamber burada tevhid lafsını kullanmaktadır. Yine Bukhari ve Müslim'de geçen hadisde Allah Resulü Muadı bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde diyor ki, Fein fainhum akarri bit tevhid eğer onlar tevhidi bir lafz bir lafızda eğer onlar tevhidi kabul ederlerse onlara namazı emret. Yine Cabir'in hadisinde Ebu Davud'de geçen Allah Resulü, Cabir diyor ki ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavaftan sonra iki rekat namaz kıldı. Birinci rekatta tevhidi okudu. İkinci rekatta ise قُلْ يَا اَيُّهُ الْكَافِرُونَ okudu. Tevhid. Dolayısıyla burada da e, yani ihlası kastediyor. Burada da tevhid lafzı eee geçmektedir. Bu bilindikten sonra yine Cabir İbn Abdullah'ın hadisinde diyor ki feahalle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tevhid Haçta Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhid ile eee telbiye getirdi. Lebbeyk Allahümme lebbek. Orada da Allah e, Allah Resulü sahabe e, tevhid lafzını kullanmıştır. Bu bilindikten sonra kardeşler, tevhid iki kısmı ayrılır. El-marifetu vel-isbat, marifet ve isbat tevhide. Yani bilme ve kabul etme tevhide. Ve ikinci kısım ise kast ve talep, kasıt ve talep etme tevhidi. Kasıt ve talep etme tevhidi. Bazıları iki kısma ayrılıyor. Marife ve'l isbat ve kast ve talep diye iki kısma ayrılıyor tevhide. Marife ve'l isbatın altına rububiyet ve esma ve sıfat giriyor. Kast ve talep bir şey talep etmen, senin bir amel yapman, uluhiyet yani senin kendi fiillerinde Allah'a birlemek giriyor. İbn Kayyim de bu bu tevhide tevhidü'l ilmi, el haberi, el i'tikadi İbn Kayyim başka bir isim veriyor. Diyor ki el ilmi İlmi yani bilme tevhidi Haberi vel i'tikadi itikat etme tevhidi Yani Allah'ın rububiyetini isim ve sıfatlarını bilme İkinci kısım ise kasli ve talebi Kasıt ve tale, e, talebi Talep tevhidi O da uluhiyet Bazıları da diyor ki sadece ilmi ve ameli İlmi tevhid ve ameli tevhid İlmi yani bilme tevhidi Çünkü rububiyet ve esma ve sıfatte Bilme var Uluhiyette ise amel var amel Tevhid. Normal bazıları da bildiğiniz gibi uluhiyet, rububiyet ve isim ve sıfat diye üçe ayırıyorlar. Bu bilindikten sonra bazı insanlar, bazı bidat ehli diyor ki sizin Tevhidi üçe ayırmanız veya ikiye ayırmanız bidattır diyorlar. Bu, bu aynı Hristiyanların Allah 3 dediği gibi sizde tevhidi 3e ayırmanız o manaya geliyor diyorlar. Çünkü Kur'an ve sünnette böyle bir şey yok. Allah Resulü tevhid 3'tür diye bir şey demedi. Dolayısıyla siz bidata giriyorsunuz diyorlar. Buna cevap olarak deriz, deriz ki bunu diyen kişi Dikkat edin buraya. Bunu diyen kişiye sorarız. Allah'ın yaratıcı rızık verdiği ve idare ettiğine inanıyor musun? İnanmıyor musun? Der ki şüphesiz ki bu kişi inanıyorum der. Peki bir kişi Allah'ın yaratıcı, diriltici rızık verdiği ve idare ettiğine inanırsa fakat sonra gidip putlara secde ederse, kabil, putlara secde ederse, kabillere secde ederse, bu kişi Müslüman mı yoksa müşrik mi diye, diye sorarız. Derse ki bu kişi Müslüman derse bu adam zaten ümmetin icmasına muhalefet etti. Bununla zaten konuşulmaz. Çünkü kendisi kafir oldu. Çünkü Allah'tan başkasına ibadet edilene ikrar etti. Allah'tan başkasına secde edene ikrar etti ve şirk, şirki ikrar ettiğinden dolayı bu kişi la ilahe illallah yerine getirmedi. Derse ki bu kişi, Müslüman derse şüphesiz ki yanlış. Bu kişi muşriktir derse, deriz ki bu kişi, bu kişi müşrik diyorsan Allah'ın Rab olduğunu, yaratıcı, diriltici, rızık verdiğini, dünyayı idare ettiğine inanıyorsa bu kişi bu kişi mümin mi değil mi? Çünkü bu insan diyor ki Allah'a yaratıcı. Ona ilk başta soruyoruz. Allah'ın yaratıcı, diriltici, rızık verdiğine inanan kişi nedir? Der ki bu adam muhiddir. Tevhid tevhid ehlidirdir. Peki aynı kişi Allah'tan başkasına secde ederse nedir deriz? Ya diyecek mümin ya müşrik. Derse ki mümin mu muhalefet etti icmaya, mu e Müşrik derse deriz ki müşrikse demin Allah'ın Rab olduğuna Yaratıcı olduğuna, diriltici olduğuna idare ettiğine inanıyor. Tevhidi yerine getirdi dedin. Nasıl oluyor? Yani hem müşrik diyorsun hem tevhidi yerine getirdi diyor. Hem muvahid diyorsun. Derse ki bu kişi tevhidin bunu yapan kişi yani Allah'a Rabb olduğuna inanan kişi fakat puta secde eden kişi sadece tevhidin bir kısmını yerine getirdi. Diğer kısmını yerine getirmedi. Çünkü Allah'a Rabb olduğuna inanıyor. Sahulallah. Ancak Allah'tan başkasına ediyor. Bu kişi müşrik mi değil mi? Müşrik. Diğer taraftan bu adam tevhidi muvahid dedin. Allah'a Rab olduğu inandı. Şöyle bir cevap vermesi gerekir. O zaman bu kişi tevhidin bir kısmına inandı, bir kısmına inanmadı. Bunu ikrar ederse derse ki tevhidin bir kısmına mecbur bunu demesi lazım. Tevhidin bir kısmına inandı, bir kısmına inanmadı derse halas. Deriz ki bak sen de tevhidi kaç ayırdın? 2'ye ayırdın. Demin de tevhidin işte 2'ye veya 3'e ayrılmasına karşıydın. Fakat sen kendi kendine tevhidi 2'ye ayırdın diye, diye cevap veririz. Aynı şekilde cevaplardan bir kısmı da derse ki tevhid 3'dir diye veya 2'dir diye Allah Resulü böyle bir lafız kullanmadı derse deriz ki aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid birdir diye ve üçe ayrılmaz diye bir lafız da kullanmadı. Böyle bir lafız da kullanmadı. Yine aynı şekilde deriz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhid 3'tür diye ile belki söylemedi. Kur'an'da veya sünnette lafız olarak geçmiyor. Fakat mana olarak mana olarak geçiyor ve önemli olan manadır, lafız lafız değildir. Yani Kur'an'da Allah'ın yarattığı geçiyor, dirilttiği geçiyor. Sonra Allah'a ibadet etmemizin gerektiği söyleniyor. Sonra Allah'ın isim ve sıfatları olduğu söyleniyor. Mana olarak Allah-u Teala bunları ve Resulü bunları beyan ediyor. Dolayısıyla önemli olan manadır, lafız, lafız değildir. Sonra tevhidin üç kısmı ayrılması yeni bir şey icat etmek değildir. Bilakis bir şey keşfetmek, keşfetmektir. Kuran okuyorsun, bakıyorsun ki Allah kendisinden bahsediyor. Buna biz diyoruz ki rububiyet. Bazı alimlerde diyor ki insan marife, marife ve isbat, marife vel isbat tevhidi. Önemli olan sen bunu bilmen. E isim, başka bir isim isimlendir, problem yok. Lafızlarda problem yok. Önemli Yani önemli olan sen bunu bilmen. Onu keşfettin, sonra bakıyorsun bizim Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini söylüyor. Buna da uluhiyet dedik. Diğerlerde dedi ki kast ve talep. Diğerlerde dedi ki sadece talep. Başka bir alim derse, başka isim verse problem yok. Önemli olan bunu keşfetmesi. Yine aynı şekilde isim ve sıfatlarda böyle. Dolayısıyla yeni bir şey icat etmek değildir. Mesela bir kişi dese ki dünyada serçelerin türü bin tane serçe türü var. Dese bu kişi yeni bir şey mi icat ediyor yoksa sadece serçelerin türünü keşif mi diyor? Keşf ediyor. Aynı şekilde tevhidin de üçe ayrılması veya iki kısma e, e, ayrılması keşfetmektir. Yeni bir şey icat etmek değildir. Aynı şekilde kişi dediği zaman işte tevhid üçe ayrılmaz bu bidat bir şeydir. Bu demek ki bu şunu demiş olur. İslam'da bütün taksimatlar, ayrılma, ayrılma, fıkıh kitaplarında, hakikette kitaplarını, bütün bu taksimatı inkar ediyor demektir. Çünkü biz diyoruz ki mesela namazın şartları 6 tanedir. Namazın rukunları şu kadardır diyoruz değil mi? Bu Kur'an ve sünnette lafız olarak geçiyor mu? Namazın rukunları 12 tanedir veya 18 tanedir geçmiyor. Ya elime eline yapmış, hadislerden bunu istikrar ederek keşfetmişler. Eğer sen buna bidat diyorsan demek ki sen bütün bu taksimata bidat diyorsun ki bu da şüphesiz ki ümmetin icmasına e, terstir. <gülüyor> rububiyet tevhidi bu tevhidin üç kısımlarına baktığımız zaman rububiyet tevhidi yani Allahu Teala'yı kendi fiillerinde birleme tevhidi.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 Suizanlarda bulunduklarını görüyoruz. Allahu Teala'nın e, bu rububiyet tevhidine Allah'ın e, bu, bu bu sıfatlarına rububiyet tevhidine e, Mekke müşrikleri iman ediyorlardı. Mucmel olarak Allahu Teala'nın var olduğunu, yaratıcı olduğuna inanıyorlardı. Bunu da Allahu Teala ayetlerinde e, beyan etmektedir.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 kötülük etti diye bazen buna inanıyorlardı. Aynı şekilde kaderde de problemleri vardı. Diyorlardı ki: "Velau şe Allahu ma ne Allah isterse şirk koşmazdık." Diye. diyorlardı Mekke müşrikleri. Dolayısıyla kader de rububiyet tevhidinin bir parçası. Aynı şekilde e, Tıyara uğursuzluğa inanıyorlardı. Yani kuş buradan geç, soldan geçerse uğursuzluktur. O kuş bana fayda veya zarar verir. Bu da rububiyet tevhidinde e, Tevhidinde e, Şirktir Aynı şekilde temaim e, Muska gibi şeylere inanıyorlardı. bu muska bu taş Bana fayda veya zarar verir Zararı def eder e, Fayda verir diye e, Faydayı ve zararı taşlardan bekliyorlardı Dolayısıyla bu gibi şeylerde e, Şirke koşuyorlardı Ala kulli hal Rububiyet tevhidine Umumen inanıyorlardı ancak bazı parçalarına demin de dediğim gibi orada da şirk koşuyorlardı Mekke müşrikleri allah Teala Kur'an'da rububiyet tevhidinden de bahsetmektedir yani Allah'ın yarattığına rızık verdiğine dirilttiğinde bahsetmektedir. Niye? Mekke müşrikleri buna inanmıyor muydu? Bilakis inanıyorlardı fakat Allahü Teala Rububiyet tevhidinden bahsetmesinin sebebi, rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidine delil getiriyordu. Misal Allahu Teala diyor ki, İnne ilahekum levâhid Sizin ilahınız birdir. Rabbus semâvâti vel ardi ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârik Semâvat ve yerin Rabbi odur ve e, meşârik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 Nasıl ki bunu yapan Allah birse, aynı şekilde ibadete hak kazanan Allah da birdir. Dolayısıyla ibadetinizi ancak bana yapın demek istiyor Allahu Teala. Yine aynı şekilde Allahü Teala diyor ki: "Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin." Niye? Niye Rabbimize ibadet edelim? Sonra diyor ki: "Elledihi halakakum ve'llediine min qablikum." Çünkü o sizi ve sizden öncekileri Yarattı. yarattı.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 Allah'tır dolayısıyla ibadetinizi de ancak Allahu Teala'ya yapın demek istiyor Allahü Teala. Başka ayette Allahu Teala diyor ki: "Rabbus semavati vel ardı O Allah ki yerin ve göğün ve yer ve gök arasını Rabbidir, fa'budhu dolayısıyla Allah'a ibadet et. Vasbir ve bu işte ibadeti ve bu ibadette de sabırlı ol ölene kadar. Hel talemu onun bir dengini biliyor musun? Mislini biliyor musun? Bu ayette aslında tevhidin üç kısmında Allahu Teala bahsediyor. Yerin ve göğün ve onun arasındaki Rab rububiyet tevhide faabudhu wastabil ibadeti, Allah'a ibadet edin. Hel talemu Allah'ın bir dengini biliyor musun? İsim ve sıfat tevhidi. Bütün tevhid Allah-u Teala bu ayette beyan etmiş. Aynı şekilde yaa yona səbbedu rabbkumü laddi xalakakum, alladin min diyor Allah-u Teala sonra diyor, falâ tajâlûllâhi andadan. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Ulûhiyyet tevhidi. Alladdi xalakakum sizi yarattı ve sizden öncekilerini yarattı. Robbiyyet tevhid. Falâ tajâlûllahu andada şirk koşmayın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 Peki bu isim ve sıfatlarında rububiyete inanıyorlar. Problem olan uluhiyetlerinde o zaman. Yani ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Bundan dolayı da e, kafir oluyorlardı. Yani Allah'tan başkasını ibadet ediyorlar. Sonra da diyorlar ki bu ibadet ettiklerimiz bizim ile Allah arasında bir vasıta bir şefaatçi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 o muhtaç olan insanlara ibadet ediyorsunuz. Dolayısıyla salih insanlara da ibadet ettikleri vardı. Bu ayette olduğu gibi. Bazılar da peygamberlere ibadet ediyordu. Allahu Teala diyor ki İsa Aleyhisselam ki yamet günü de diyor ki: "Sen mi dedin insanlara benim ve annemi, beni ve anneme Allah'tan başka ibadet edilenler yaptı?". Sen mi dedin de dolayısıyla demek ki İsa Aleyhisselam ve annesini ibadet ediyorlardı. İsa Aleyhisselam da diyecek ki Subhanek ma kultu illa Seni tenzih ederim. Ben ancak senin bana emrettiğini söyledim. Eni abdullah rabbiy ve rabbukum. Bana ve e, e, benim ve sizin Rabbinize ibadet edin diye ancak ben bunu söyledim diyor İbrahim, e, İsa Aleyhisselam.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 şirk olarak isimlendirmiştir. Başka et Allah diyor ki: "وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَا بُرْهَانَ لَهُ Kim Allah'tan başkasına hücceti olmadan, hücceti olmadığı halde dua ederse "فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ" şüphesiz ki onun hesabı Rabbindedir. "إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ" şüphesiz ki kafirleri hiçbir zaman felah bulamaz. Dolayısıyla Allah'tan başkasına ibadet eden Allah Kafir diye isimlendirilmiştir. Başka ayet Allah diyor ki: "İntedûhum la yesme'û duâkum. Onlara dua ederseniz, çağırırsanız sizi işitemezler. Ve lev semi'û mestecâbû işitseler icabet edemezler. Ve yevmül kıyameti yekfurûne bişirkikum, bişirkikum ve kıyamet gününde de şirkinizi inkar edecekler." Dolayısıyla Allah'tan başka olan duayı şirk diye isimlendirmiştir Allahü Teala. Başka ayet Allah diyor ki: "Lâ havvetul hak"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 Sizden e, ibadet ettiklerinizden uzaklaşıyorum. ايبادet, du'a Rabbim ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime dua ediyorum. Asa ala akun bi du'a Rabbi şakiyye o ki Rabbime ibadet etmekten shaqi e, olmam. Sonra diyor ki: "Falan ma atazel hım? Vma min Ne zaman ki onlardan uzak durdu İbrahim Aleyhisselam ve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 ne zaman ki onlardan uzaklaştı ve onların ibadetinden uzaklaştı. Dolayısıyla o duayı ibadet diye isimlendirmiştir. Başka ayette allah Teala diyor ki وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مِنْ يَدْعُوا مِنْ Allah'tan başkasına ibadet edenden kıyamete kadar kendisine icabet edene Doğay edenden daha sapık kim vardır? <gülüyor> Sonra Allah Teala كانوا Sura Allah diyor ki: "Ve men adallu min dunillahi man Ne zaman ki onlar haşr olundukları zaman ibadetlerini küfür edecekler. Yani kıyamet gününde insanlar o ibadet ettikleriniz haşr olundu, olunduğunda o ibadetlerinize küfür beri olacaklar. Dolayısıyla burada da dua'yı ibadet ibadettir isimlendirmiştir Allahü Teala. Yine Tirmizî'de geçen Nu'man ibn Beşir'in hadisinde Allah Resulü diyor ki, "Dua ve -ibade, dua ibadetin ta kendisidir diyor.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 din olduğunu beyan eden deliller. Dua dindir yani iba dinin ta kendisidir. Allah Teala diyor ki Fe ida raki bu fil fulki da'u'llaha muhlisin lehu'd din. Gemiye bindikleri zaman, gemi batacağı zaman Allah'a muhlis olarak ve dini ancak Allah'a ve, ve yaparak ibadet dua ederler. Dini ancak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 Fela ted'u ma'allahi ilahan akhar fetakun minel muadhabin. Allah'tan başkasına dua etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, bunu yaparsan azaplandırılmışlardan olursun. Azap görmüşlerden olursun. Başka ayette women Allah ile ilahan akhar la burhana lehu bi Kim 'inde rabbikim Allah'tan başkasına dua ederse şüphesiz ki hesabı Rabbi nedir?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 dalalet ve sapı, sapıklık olduğunu beyan eden ayetler, Allah'tan başkasına olan dua'nın, medetin, yardım dilemenin sapıklık olduğunu beyan eden ayetler. Çünkü Allahü Teala diyor ki, wa men abalu min men yedu amin dunillahi men la yestajib ulahu ila yoom alqiyam. Kıyamete kadar kendisine icabet edemeyenden daha sapık daha sapık kim olabilir? Dolayısıyla bunun sapıklık olduğunu Allahü Teala e, beyan etmektedir. Başka yeter Allah diyor ki, yedgona min donu Allahi ma la yedrhu, yedgona min donu Allahi ma la yedrhu, ve la Kendisine fayda ve zarar veremeyen dua ediyor. "Dalik ve dalalul Şüphesiz ki bu sapıklığın, sapıklığın uzak bir sapıklıktır. Dolayısıyla burada da bu dua'nın sapıklık, sapıklık olduğunu beyan ediyor Allahü Teala.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 birçok şi yani şiirler de yazılmıştır. Şiirler bu sayrının kaside burada kasidetul burada çok meşhur bir kaside de olduğu gibi veya bazı şiirlerde olduğu gibi diyor ki ya Resulullah ya del ya ey Resulullah ey fazilet sahibi behce'ten fil hasr ve makam çok fazileti makamı e, kıyamet gününde bize yardımcı olacak ya Rasulullah. o ud, al, ud ala abdurrahim el multaci sana sığınmış abdurrahim affet Feehima fadluka ya uza gautha el yetama yetimlerin yardımcısı Resulullah kıyamette ve dünyada bana yardım et ve ilni ya seyyidi ve gunah mahfet fiiktisab fiiktisab el zenbi fi 50 yama el yaptığım günahlarımı affet diyor. Günah affet diyor. Kıyamette bana yardım et diyor. Dünyada bana yardım et diyor sana sığınıyorum diyor, yetimlere yardımcısın diyor, Allah hiçbir şey hiçbir şey bırakmıyor peki bu Allah'tan başkasına duanın şirk olduğunu beyan ettik bu şirk nasıl Allah'tan başka duanın nasıl şirk olabilir? 3 tane şartı var veya kısmı var bunun, birincisi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 Şirke girmiş e, oluyorsun. Ne sallallahu aleyhi, afiyet ve selam'a. Tayyip istersen ara verelim biraz. Ali. Pauza olmuyor mu bu? Olur. Şuraya basıyorum. Şöyle basmak lazım. Ama bir saat olmuş. Bunu kapatalım. Bir ayırılırsa.